Çıktık ev yoluna yalvarırız Allah'ım nasibeyle her kuluna huzuruna varalım huzuruna varalım gittik alaya alaya vardık güzel Konya'ya hem Fatiha okuduk Azret Mevlana'ya Azret Mevlana'ya Güllü şeyin kadir Allah Kullarını sever Allah Hu Allah illallah Hu Allah illallah Gece gündüz yol aldık Güzel Medine'ye vardık Resulullah'ın ravzasında Boyun büküm yağı vardık Boyun büküm yağlı vardık Geldi Mekke'nin kokusu Kaçtı hacıların uykusu Ey uluların ulusu Nasip et cümle kuluna Nasip et cümle kuluna Allah Allah Kerim Allah Gülleşeyim Kadir Allah Her kulunu sever Allah Hu Allah illallah Beytullah'ın kapısı Sefa Merve'ye bakar Gör Hacı Rül mis gibi amber kokar Mis gibi amber kokar Beytullah'ın etrafında bütün hacılar döner Lebbey sedası ile güzel Kabe ses eder Güzel Kabe ses eder Allah Allah Kerim Allah küllü Şeyi Allah hacıları sever Allah. Hu Allah illallah. Hu Allah illallah. Beytullah'ın etrafında ak mermer döşetmişler siyah örtüsünün üstüne nuru kuşan kuşatmışlar nuru kuşan kuşatmışlar Beytullah'ın etrafında halkalar dizi dizi Allah kardeşim Allah Beytullah yaktı bizi Beytullah yaktı bizi Allah Allah kerim Allah şey şeyin kadir Allah Sabredeni sever Allah Hu Allah illallah Hu Allah illallah metine ömrüm yetmez Hayal gözümden gitmez Beytullah'la Ravza aşkı içerimden hiç gitmez içerimden hiç gitmez Allah Allah Kerim Allah Gönlü şeyin kadir Allah, şükredeni semer Allah. Hu Allah illallah, hu Allah illallah, Allah Allah kerim Allah. Gönlü şeyin kadir Allah, şükredeni semer Allah, hu Allah illallah, hu Allah illallah.